Rabbul alemin ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Oku Hamza 7. madde Cihad asıl itibariyle farz-ı kifaya olmakla beraber bazı yerlerde farz-ı aynı olur İbn-i Kudame Rahimullah şöyle der Farz-ı kifaya yeteri kadar kişi, kişinin yerine getir getiremediği farz zaman herkesin günahkar olduğu farzdır Yeteri kadar kişi yerine getirirse Başkalarından düşer Baş, Başta hitap Farz-ı gibi herkese Kapsar ama e, Bazılarını yerine getirmesiyle Diğerlerinden düşmesi <gülüyor> nedeniyle Farz-ı aynıdan Ay'ından, a, ayından al, ayrılır Halbuki Farz-ı bazılarını yerine getirmesi, Getirmesiyle Diğerlerinden Düşmez Ne anlatıyor burada Murat? Bize açıkla Cihat asıl itibariyle farz-i ancak e, cihat verilen sayısı az olduğu zaman... Yok onu anlatmıyor. Şimdi yetirilir. burada ne anlatıyor? Burada, bu bu bölümde bize ne anlattı? Yeterli kişi buna güç yetirse Hı. o zaman cihat farz-i geride kalanlar cihat misil olur. Ama yeterli kişiye güç yetinmezse geride kalanlar da olur. Yani burada biz şunu öğrendik, asıl itibariyle normalde hani şimdi işin bir genel hükmü vardır, genel söylenecek söz vardır. Bir de özel durumlarla özel bir durum ortaya çıktığı zaman o özel duruma binaen söylenecek bazı sözler vardır. Öyle değil mi? Şimdi asıl olarak cihadın hükmü nedir? Farz-ı kifayedir. Farzı kifayedir. Ne demek farz-ı kifayedir? Bir grubun bir Ümmetten bir grubun yapmasıyla diğerlerinden sorumluluğun düşmüş olduğu farzlardır. Peki bir grup o farzı yerine getirmezse ne olur? Herkes ne olur? Herkes günahkar olur. O zaman asıl itibariyle yani asıl itibariyle cihat farzdır, farz-ı kifayedir. Farz-ı kifayed de asıl itibariyle herkesin üzerine farzı aynıdır. Ama bir grup yaptı mı diğerlerini kurtarıyor. Anlatabiliyor muyum? Ne oluyor? Farz-ı dönüşüyor. Yani cihat da diğer farzlar gibi diğer değil bazı farzlar gibi normalde farz-ı kifayedir. Ama bazı durumlar vardır ki ileride gelecek. O durumlar meydana geldiği zaman cihat otomatikmen ne olur? farz aynı ayn konumuna düşer. Ne demek farz aynı ayn konumuna düşer? Yani bir grup yaptığı zaman bir gruptan sorumluluğu kaldırmaz. Herkesin ferdi olarak o işi ne yapması lazım? Herkesin ferdi olarak o işi yerine getirmiş olması lazım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi delillerini inceleyelim. Yani niye cihat farz-ı kifayedir asıl itibariyle? Delil. İbn-i Kudağına cihatın farz-ı kifaye olduğu, konusunda Allah sonra şöyle, şöyle buyuruyor Ey iman edenler Özürsüz olarak yerinde, yerinde Oturanlar ile mal ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler Birbirine eşit, de, bir, bir, eşit değildir Allah mal ve canlarıyla Cihat edenleri mertebece Oturanlardan üstün kılmıştır Allah hepsine de Cennetler cenneti var etmiştir Ama Allah Cihat edenleri oturanlara Oturanlara Büyük ecirlerle üstün kılmıştır. Bu ayet bu ayet bir kısım Müslüm, yani Müslümanın emrini yerine getirmesi durumunda cihada katılmayan diğer kısmın günahkar olduğunun günahkar. olmadığını belirtir. Hı. <gülüyor> Allah Teala başka bir ay ayet değilse şöyle buluyor. Ali sen devam et. Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir onların her kesiminde bir grup dinde dini ilimlerde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri savaştan döndüklerinde onları uyarmak için <gülüyor> gereksiz kalmalıdırlar. Umutur ki e, sakınırlar. <gülüyor> Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ss Seri yeler gönderir kendisi ve sahabeden bir kısım Müslümanlar ise de kalırlar. Tamam. Şimdi bak burada bize iki tane <gülüyor> ayet, bir de peygamberimizin uygulamasından bize delil verdi. Neye dair? cihadın farzı kifaye olduğuna dair. Normalde ziyat farzı kifayedir. Bunun delili ne? Birinci, delilin konuya işareti ne? Yani mesela şimdi biz bir delil zikrettiğimiz zaman bizim üzerimize düşen ikinci görev nedir? İki görev vardır konuyla. Bir, konu hakkındaki delili sunmak. İki, delilin içinde konuya işaret eden yeri ne yapmaktır? Belirtmek. Yani vejhul istişhat dediğimiz vecul istişat nedir? Yani biz bu delilin neresiyle veya hangi yönüyle istişat yapıyoruz? Kendi söylemiş olduğumuz şeye delilin neresini delil getiriyoruz, onu göreceğiz. Peki bu delilde, birinci delilde okuduğumuz Nisa suresindeki birinci ayette bizim söylediğimiz şeye neresi delil olur ayetin? Kim söyleyecek? Hı. Söyle kullen mertebece oturanlardan üstün kılmıştır diyor Allah Teala. Yani geride <gülüyor> kalanları günahkardır ve işte onlara herhangi bir azapla e, azaplan. Dan ziyade Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Wa kullen waadallahu lhusna. Allah onlardan her birine güzelliğini yapmıştır. Cenneti, güzelliği onlara vaat etmiştir. Ha biz buradan ne anlıyoruz? iki grup Müslüman var. Ayetten ortaya çıkan. La yastavil qaidun minel mu'minin Güney Uludarları ve Mücahidlere, fi sabirullahi bi amalih muafusim. Müslümanlardan özürsüz bir bak özürsüz bir şekilde geride kalanlarla öyle değil mi? Aynı zamanda e, şeydir e, cihad edenler eşit olmazlar. Ha biz burada neyi anladık? Cihad eden, cihad etmeyenden nedir? Üstündür. Öyle mi? Cihad eden. Ama sonra peki cihad etmeyen nedir? Vakullan uğadallahulhusna. Allah o iki tayfeden her birine ne yapmıştır? E, güzelliği, vaat etmiştir. O zaman biz buradan ne anlıyoruz? Demek ki geride kalan insanlar şey değildir. Geride kalan insanlar sorumlu değildir. Ama hangi durumlarda? Cihad, farz-ı kifaya olduğu durumlarda. Öyle değil mi? Cihad, farz-ı kifaya olduğu durumlarda geride kalan insanlar Peki ikinci delilin konuya bağlantısı ne? İkinci delilde diyor ki وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً Müminlerin hepsinin savaşa çıkması gerekmez. Öyle değil mi? Niye? Felâle Evet. Minhum tâ'ifetun liyatafahe e fi'd-din. Geride kalıp da o fırkaların içinden bir grup dinden olsun, dinde fakihlessin. Ha Allah Teala diyor ki bir grup geride kalsın. Ne yapsın ama geride kalıp ense yapmasın. Onlar da dinde ne yapsınlar? Onlar da dinde fakihleşsinler. Ne için? Ta ki kavimleri kendilerine döndüğü zaman onları hatalarından uyarsınlar diye. Ama hangi durumda? Farz-ı kifaya olan durumda demek ki geride kalmakta ne yokmuş? Bir beis söz konusu değilmiş. Ama farz-ı kifaya olduğu durumda savaşa çıkan insan da büyük bir ecirle ecirlenmiş demektir. Üçüncü delil ise nedir? Üçüncü delil ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasıdır. Mesela örnek veriyorum işte diyelim ki kim şeyi ezberliyor? Riyaz-ı Salihini, mesela diyelim ki ekhi Riyaz-ı Salihini ezberliyor, tamam mı? Ne okuyor mesela Riyaz-ı Salihinde? İnne bilmedineti le ricalen nasirtum mesiran ve la qatatu vadiyen illa kanu ma'akum Onlar sizinle beraberdiler. Öyle değil mi? Medine'den kalan insanlar. Ha kez peygamber savaşa çıktığı zaman ne yapıyor mesela? Bazen kendi geride kalıyorsa sahabesiyle beraber. Bir grubu gönderiyor. Öyle mi? Belli bir grubu savaşa gönderiyor. Bazen ne yapıyor? Bazen kendisi çıkıyor. Sahabeden bir grubun geride kalmasına ne yapıyor? Geride kalmasına ses çıkarmıyor. Bunlar hangi durumlarda? Bunlar cihadın farz-ı kifayet olduğu durumlarda. Demek ki o zaman özetleyelim burayı hemen. Asıl itibariyle cihad farz-ı kifayedir. Yani bir grup Müslüman yaptığı zaman diğer grup Müslümanlardan ne düşer? Diğer grup Müslümanlardan cihadın farziyeti düşer. Onlardan sorumluluk ne olur? Onlardan sorumluluk düşer. Ama farz-ı kifaye olduğu yerlerde bir grup bunu yapmasa ne olur? Komple tüm Müslümanlar günahkar durumuna cihattan geri kalan günahkar durumuna düşerler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim. 1- Müslüman ve kafir iki saf i̇bn Kudame i̇bn Kudame rahimahullah şöyle devam eder. Cihad 3 cehalde farz-ı farz ayn olur. 1- Müslüman ve kafir iki saf karşı karşıya geldi, geldi ve çarpışma başladığı zaman orada bulunan kişilerin savaşa katılmaması haram olup savaşmamaları farz-ı ayn olur. <gülüyor> Bir daha oku. Haram olup, haram olup savaşmaları farzı aynıdır. Çünkü allah Teala şöyle buyurur Ey iman edenler bir toplulukla karşılaşırsanız daya e karşı karşılaşırsanız dayanın başarıya erişebilmeniz için Allah'a çok anın. Allah'a ve e itaat edin. Çekişmeyin. Yoksa korkar. Başarısızlar. Üşertsiniz. Sürvetimiz gider. Sabredin. Doğrusu Allah sabredenlerle beraber de. Ey iman edenler savaş için ilerlerken küfredenlerle toplu halde karşılaştığınızda onlara arkanızı dönmeyin. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek ve veya bir başka topluluğa katılmak maksadı dışında o gün arkasını düşmana dönen kimse Allah'tan bir gazaba uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir ve kötü, kötü bir demiştir. Burada duralım. Demek ki birinci yer cihat nerede farz farzayın olur? İki ordu karşı karşıya geldiği zaman. Şimdi bir adam diyelim ki örnek veriyorum, cihat farzı şey, cihat farzı kifaya. Adam dedi ki ama olsun cihat farzı kifaya olsa da ben ne yapacağım? Ben cihada çıkacağım dedi. Adam cihada çıktı, öyle mi? İki ordu karşı karşıya geldi. Adam dedi ki ya dedim cihat farzı kifaya değil mi? Şimdi millete savaşıyor mu? Sorumluluk benden düşmüş, ben geri dönüyorum diyebilir mi? Niye diyemez? Çünkü artık o cihadı kendine farz aynı yaptı. Kendisi düşmanla karşı karşıya gelmekle cihadı kendine ne yaptı? cihadı kendine farza aynı durumuna getirdi. Bu insanın peki bu durumda geriye dönmesine kebair olan günahlardan. Ne demek kebair olan günahlardan? Yani büyük günahlardan ancak tövbeyle kişi ondan ne yapabilir? Kurtulabilir. Sagair olan günahlar kebair olan günah arasındaki fark ne? Sagair olan küçük günah yapılan hasanelerle ortadan kalkabilir. Yani tövbe etmesen bile mesela el cumuatu ile cum'a. E salavatul khams ve'l cum'atu ile cum'a. E وَالرَّمَضَانُ اِلَى رَمَضَانُ مُكَفِّرَاتٌ lima بَيْنَهُنَّ اِذَا شُّنِبَةِ Kebair Ramazandan Ramazana, öyle mi? Cuma'dan cumaya, ondan sonra beş vakit namazların arası, ikindiyle öyle ikindiyle akşam, akşamla yatsı, arası. Küçük günahlara keffarettir. Hangi şartla? Kişi büyük günahlardan kaçındığı müddetçe. Ha, Bak demek ki küçük günahlar nedir? Küçük günahlar insanın yaptığı bir takım güzel ameller, o küçük günahları ne yapıyor? Mesela abdest aldık, çıktık şeyden lavabo'dan, su damlıyor. Bu su damlarken bizden neyi de götürüyor aynı zamanda? Küçük günahları ne yapıyor? Küçük günahları da bizden alıp götürüyor. Namaza gideceğiz, diyelim içeride oturuyoruz, burada namaza durulacak. Kalktık odadan namaza doğru geliyoruz. Attığımız her adım bizden ne yapıyor? Küçük günahları, ama büyük günah böyle değil. Büyük günahtan ne yapman lazım? Büyük günahtan tövbe etmen lazım. Allah Azze ve Celle bu ayet-i de Müslümanları iki ordu karşılaştığı zaman e ya ya velizina men iza laqaytumullezina keferu fe la tuwalluhum adbar zahfan fe la tuwalluhumul adbar. İki orduyla karşı karşıya geldiğiniz zaman, iki ordu karşı karşıya durduğu zaman ne yapmayınız? Arkanızı dönüp kaçmayınız diyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselam da tane kebairi sayarken ne diyor? Hı, işteni bu. Min bu, eee mubikat. İnsanı helaka götüren yedi tane büyük günahtan ne yapınız? yedi tane büyük günahtan sakın, onlardan biri de nedir? التووالي يوم الزحف iki ordu karşılaştığı gün ne yapmaktır? İnsanın geriye dönüp kaçmasıdır. Demek ki iki tane ordu karşı karşıya geldiği zaman cihat artık orada bulunan müslümanların üzerine farzı aynı olmuştur. Ve gerisin geriye dönüp kaçan insan da ne yapmıştır? Gerisin geriye dönüp kaçan insan da büyük bir günah işlemiştir. Peki bunun hikmetleri ne olabilir? Bir, hikmeti bilmeye gerek yok. Allah ve Resulü böyle demişse bu, budur. İki ama görünen bir hikmeti deney, Görünen bir hikmeti de şu. Ordular karşı karşıya geldiği zaman her gerisin geriye dönüp kaçan insan aynı zamanda düşman tarafından insana ok atan gibidir. Ne alaka? Kim aradaki bağlantıyı kuracak? Tekrar söylüyorum. İki ordu karşı karşıya geldiği zaman gerisin geriye dönüp kaçan insan sanki karşı tarafta durup da insana kılıç sallayan, insana ok atan düşman gibidir. Niye? Ha sen orduda çünkü ordu iki şeyden oluşur. Bir maddiyattan oluşur bir maneviyattan oluşur öyle değil mi? Tamam elimizde maddi gücümüz var kılıcımız var iki maneviyat. Maneviyat ne? Bir Celle'ye dayanıyoruz, iki omuz omuza verdiğimiz Müslüman kardeşimize güveniyoruz da öyle değil mi? Şimdi buramdaki kaçtı buramdaki kaçtı bak beni psikolojik ve manevi olarak bunlar ne yaptılar? Beni manevi olarak hezimete uğratlar. Mesela Uhud gününde Muhammed öldü diye bağırdıkları zaman bazıları pat diye çöktü oturdu yerine. Öyle değil mi? Adam dedi ki Muhammed'in öldüğü bir hayatta ben ne yapayım? Yani A, peygamber öldü artık bitti dedi yani. Peygamber ölmüşse artık biz ne yapacağız dedi. Bak bu verilen bir tepki. Ama imanı çok kuvvetli olan haberler vardı. Değil mi? Geldiler dediler ya kardeşim madem Muhammed öldü peki Muhammed'in öldüğü bir hayatta yaşamak bize yakışır mı? Muhammed öldüyse biz ne yaşıyoruz? Biz de ölelim. Bak bakış bak. Bazısının imanı çok kuvvetli, o anda maneviyatı çok kuvvetli. Öyle değil mi? Adam e, hiç sorun değil ama bazısı bak çöküyor. Bazı ordunun kaçtığını gördüğü zaman oturduğu yere ne yapıyor? Oturduğu yere çöküyor. Bundan ve Allah Azze Allah'ın nehyetmesi mutlaka bunun birçok şeyi vardır. Mutlaka bunun birçok iki karşı tarafı güçlendiriyorsun sen. Mesela diyelim şimdi biz iki iki kavga edeceğiz. Adamlarla birbirimize gireceğiz. İki kişi karşıdan geliyor. Biz de iki kişi kavga edeceğiz. Şimdi bir tanesi arkadaşını bırakıp kaçtıysa oho! Öbürü kaldı bizim elimize. İyice bize cesaret verecek öyle değil mi? E şimdi kafir de böyle. Bakıyor diyelim ki sen bir grupsun. Sen grup olarak 100 kişinin 50 tanesi bıraktı, kaçtı, tamam işte diyor adam sana. Bunlar tam kebap, bunları yiyelim diyor adam. Elini uçturmaya başlıyor. Yani hem Müslümanı hezimete uğratıyorsun, Müslümanın o maneviyatını kırıyorsun, hem de karşı taraftaki kafirin ağzını sulandırıyorsun. Öyle değil mi? Ondan dolayı bu ve başka mutlaka hikmetlerden dolayı iki ordu karşılaştığı zaman bir Müslümanın kaçması nedir? Bir Müslümanın kaçması caiz değildir. Bir Müslümanın kaçması büyük günahlardandır. Ancak tövbeyle bunu yapabilir? Tedarik ede bilir. Evet. Şimdi, ee, ikinci maddeyi okuyalım Ali. Peki, düşman bir yeri işgal ettiği zaman orada bulunan halkın savaşması ve bu düşmanı def Niye? Kim söyleyecek? Geçen defa söylemiştim sanki. Evet. zarar gelecek. Öyle değil mi? Şimdi düşman geldi, beldeye girdi. Güzel. Bu düşman geldi, beldeye girdi, bu beldeyi fethetti. Ondan sonra hadi işte şeydir. Siz de ağasınız paşasınız, biz de ağas paşayız mı diyecek? Yoksa düşman senin Allah'a ibadet etmene engel olacak. Sene halkını fitneye düşürüp onları küfre sokmaya çalışacak. Sene ibadet hürriyetine ne yapacak? Senin ibadet hürriyetine kota koyacak. Sene ibadet etmene engel olacak. Yani senin mal, mal varlığın düşmanın elinde tehlikeye okuyacak. Senin ırzın, senin namusun düşmanın uğrunda elinde tehlikeye uğrayacak, öyle değil mi? E şimdi ne oldu? Şeriatın korumayla geldiği bütün esaslar, şeriat neyi korumayla gelmiş demiştik? Zarureti <gülüyor> hamse. öyle değil mi? Din, can, mal, akıl bir de neseb. Bunların hepsi birden tehlikeye girdi mi? Bunların hepsi birden tehlikeye girdi, öyle mi? O zaman zaten burada senin yaşamanın bir anlamı kalmıyor. Senin yaşaman için zaruri ihtiyaçların hepsi ortadan ne olmuş oluyor? Ortadan kalkmış oluyor, öyleyse bu adamı defetmek nedir? Bu adamı defetmek, dinimizi yaşamak için bunu defetmemiz lazım. Öyle mi? Her şey için bunu defetmemiz lazım yani. Canımızı, malımızı korumak için bunu defetmemiz lazım. O zaman bu da bizim üzerimize ne olmuş olur? farz Ayn olmuş olur. Evet. 3- Müslümanların imanı ima, farzarlık ilan ettiği zaman müslümanların onunla beraber savaşa çıkmaları farza aindir. Evet. Allah Teala şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkıldığı zaman yere çöküp kaldınız? Oysa dünya hayatının geçimi ahirete göre pek az bir şeydir. Çıkmazsanız, çıkmazsanız Allah size can yakıcı azapla azap eder ve yerinize başka bir millet getirir. Ona bir şey de ona bir şey de yapamazsınız. Allah her şeyi kadirdir." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Seferberlik çağrısı olursa e, savaşa çıkınız. Yukarıda belirtiler, belirtilen belirtiler 3 3 ikincisinin delili aynı zamanda birincisinin de delili birlikte Bu deliller bu dediler şunlardır. Ey iman edenler bir toplulukla karşılaşırsanız dayanan başarıya erişmeniz için Allah, Allah çok şükranınız. Ey iman edenler Savaş için ilerlerken inkar edenler, edenlerle toplu arzı karşılaşmanızda onlara arkamızı dönmüyor. Çünkü kafirlerin, Müslümanların bir kentini işgal etmeleri savaşta iki safın karşı karşıya gelmesi gibidir. Tamam. Seferberlik ne demek? 3. Seferberlik. Herkes savaşa çıksın demek. Yani mesela diyelim ki bir yerde bir savaş oldu, imam haber verdi. Dedi ki, Herkes savaşa çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Herkes savaşa ne yapacak? Çıkacak. Tebuk gazvesinde olduğu gibi. Öyle değil mi? Peygamberimiz ne dedi? Herkes savaşa gelecek. Tebuk gazvesinde gitmeyenler, geride kalanlar günahkar durumuna düştüler. Niye? Çünkü herkes üzerine farz aynı olan bir şey terk ettiği için. Ama Bedir gününde, mesela Hz. Osman Bedir'e katılmadı. Günahkar mı oldu? Yok çünkü peygamber insanları savaşa çıkarmadı, bir kervan var gidip Kervanı uğracağız dedi. Kervana uğranlar oradan ganimet alacaklar anlatabiliyor muyum? Sonra savaş iki ordu karşı karşıya geldi artık orada bulunanlara savaş ne oldu? Farzı kifaya oldu. O zaman demek ki imamın herkes savaşa çıkacak demesiyle savaşa gidiyoruz. Dileyen gelsin demesi arasında ne var? Fark var. Dileyen gelsin dediğinde savaş farzı kifaya olur ama diyelim imam baktı ki çok ciddi bir güce ihtiyaç var. İmam baktı ki insanlar artık cihattan geri kalmış. Herhangi bir sebepten dolayı insanlara cihada çağırdığı zaman artık cihat herkesin üzerine farz olmuştur. Peki buradaki farz aynlığı sebebine imama itaatin farz aynı olmasından kaynaklanıyor. Yani imam şimdi diyelim ki ben de sana dedi ki sen de bu işi yapacaksın, sen de bu işi yapacaksın. Emir dedi ki sen de bu işi yapacaksın, sen de. Diyelim ki Abdullah düşündü ya dedi ki Fatih Eksi yapsın, ben yapmasam da olur, olmaz. Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü sen, sen de yapacaksın, sen de yapacaksın demiş. İkinizin de üzerine farz aynıdır ki buna ne yapasınız? Buna itaat edesiniz. Şimdi imama itaat meselesi niye bu kadar İslam'da önemli? Daha önce de söylemiştik, demiştik ki imama itaat veyahut da emire itaat meselesi İslam'da Rasûle itaat, Rasûle itaat da Allah'a itaattır. Öyle mi? Emire isyan, Rasûle isyan, Rasûle isyan... Bak insanın o kadar itaat etmesi gereken merci var insanın o kadar sorumluluk sahibi olduğu merci var Allah ve Rasulü hiçbir merciye itaati getirip Allah ve Rasulüne itaata monta etmemiş. Öyle mi? Niye? Çünkü bu çok önemli olan bir mevzu. Yani emire itaat mevzusu aynı zamanda İslam toplumunun birliği, dirliği, beraberliği ve kuvveti demek. Şimdi düşün imam diyor ki hadi herkes cihada çıksın. E, Valla bir tanesi diyor ki ya işte bir şey o, ben çıkmam öbürü diyor ki valla benim tarlam var öbürü falan e bu ne olacak düşman İslam ümmetini paramparça eder öyle değil mi? yerle bir eder. Yani eğer emire itaat olmadığı zaman sözü dinlenen bir emir olmadığı zaman herkes kendi kafasına göre yaşadığı zaman Müslümanların birliği dilli kuvveti olmaz. Müslümanların birliği dilli kuvveti olmadığı zaman da Müslümanların doğru düzgün rahat bir şekilde din yaşamaları mümkün olmaz. Anlaşıldı mı? Bundan dolayı emir insanlara şeyi emrettiği zaman savaşa çıkmayı emrettiği zaman herkesin üzerine savaşa çıkmak nedir? Farzı aynıdır. Herkese de bunun delili de nedir? Bunun delili de işte özellikle bunun delili net delili Peygamber aleyhissalatü vesselam اِذَا سُنْفِرْتُمْ فَنْفِرُوا Savaşa çağrıldığınız zaman savaş için seferberlik ilan edildiği zaman hepiniz buna ne yapınız? Hepiniz buna فَنْفِرُوا savaşa ne yapınız? Savaşa çıkınız. Allah azze ve Celle de ne diyor? يَا يَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ اِذَا ard ne oluyor size? Size savaşa çıkın denildiği zaman yeryüzüne ağırlaştınız, yeryüzüne çakıldınız diye. Allah azze ve celle savaşa çağrıldığı halde savaşa çıkmayanları da bu durumda ne yapıyor? Bu durumda zem ediyor. Şimdi o zaman ne diyoruz? O zaman diyoruz ki buradan anladığımız şudur. Cihad A, farz-ı kifayedir. Bir grup yaptığında bir gruptan düşer. B, üç halükarda cihad nedir? Üç halükarda cihad, farz-ı aynıdır. Öyle mi? Üç halükarda cihat, farz aynıdır. Bak bunlar ama hep genel hükümler ha. Şimdi geleceğim. Mesela diyelim ki cihat farz-ı kifayedir dediğimizde bu her, her alanı mı kapsar? Her alanı kapsamaz. Bu genel hüküm. Belli özel durumlar olduğu zaman cihat ne olur? Cihat herkesin üzerine farz-ı aynı olur. Bu da üç durumdadır dedik ve bu üç durumu ne yaptık? Bu üç durumu saydık. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Mesela diyelim ki cihat farz-ı kifayedir. İmam dedi ki dileyen cihada gelsin, dileyen cihada gelmesin. Lakin Müslümanların top atması lazım. Top atmayı da sadece bir tane adam biliyor. Şimdi ne oldu bu adama cihat? Bak bütün bu saydıklarımızın dışına çıktık öyle değil mi? Şu ana kadar saydıklarımızın hepsinin dışına çıktık mı? Çıktık. Demek ki özel durumların hükmü özeldir. Ondan dolayı mesela bu meseleler anlatılırken veyahut da itikat meseleleri anlatılırken bunu bilmeyen çoğu cahil genel bir konuşma yapan bir alimin sözünü dinler, tamam mı? Ondan sonra gider kendisine özel bir soru sorar, özel bir soruya biraz farklı bir cevap aldığı zaman hemen ne der? Ya bu adamın bir söylediği, bir söylediğini tutmuyor, öyle mi? Bu neden kaynaklanır? Konuşanın çelişkisinden kaynaklanmaz, bu neden kaynaklanır? Karşı tarafın yine belahetinden kaynaklanır, karşı tarafın cahilliğinden kaynaklanır, neden? Sen birinci derecede bu adam konuştuğu zaman sana neyi anlatıyordu? Olayın genel hükmünü anlatıyordu. Anlatabiliyor muyum? Sen şu anda geldin özel bir konuyu özel bir şahsı soruyorsun. Sen özel bir konuyu özel bir şahsı sorduğun zaman hüküm değişir. Öyle değil mi? Hüküm ne yapar? Hüküm değişir. Mesela örnek sahabenin biri diyelim geldi Peygamberimize sordu en faziletli amel hangisidir? Vaktinde kılınan namazdır. Öbürü geldi sordu en faziletli isam hangisidir? Kişilerin senin dilinden elinden emin olması lazım. Hadi canım peygamberin de bir söylediği bir söylediğini tutmuyor. Haşa ve kella. Oldu mu şimdi? Oldu mu? Tamam zıt. İki tane aynı adam aynı soruyu soruyor peygambere. Bir işin en faziletlisini öğrenmeye çalışıyor. Öyle değil mi? Peki ikisine verdiği cevap aynı mı? Şimdi burada ne? Bu karşıdaki adamın mantığına göre ne dememiz lazım? Peygamberin bir söylediği bir söylediğini tutmuyor dememiz lazım. Öyle mi? Bir tane adam cihada çıkacak. Cihada çıkmıyor diye peygamberimiz onları e, rezil ediyor. Çok ağır konuşuyor öyle değil mi? Çok ağır davranıyor. Bir tane adam da geliyor. Üç tane sahabe cihada çıkmadığı zaman peygamberimiz ne yapıyor mesela? Çok ağır konuşuyor öyle değil mi? Onlara elli gün selam vermiyor. Onlarla konuşmayın diyor. Onlara selam vermeyin diyor. Öbür bir tane adam geliyor diyor ya Resulallah ben cihada çıkacağım diyor. Karım da haca gidecek diyor. Ya olsun diyor sen git karınla beraber haca git diyor. Başka biri geliyor cihada gideceğim diyor. E senin şeyin var mı diyor senin annem baban var mı diyor iyi e sen git onlar için cihad et yani git onlara iyilik yap diyor. Şimdi ne oldu? Ya canım peygamberin herhalde bunlarla bir problemi var ondan dolayı bunlara ağır davrandı bu adamlara da hiçbir Şu anda Türkiye'deki cahillerin mantığına göre böyle olması lazım öyle değil mi? Ama böyle değil. Her insanın durumuna, her insanın konumuna bir. Cihadın o anki durumuna, cihadın o anki konumuna iki. Verilen fetva olmuştur? Verilen fetva. Değişmiştir, verilen hüküm değişmiştir. Demek ki karşımızdaki insan konuştuğu zaman hemen işte diyelim ki falan ehi bir şey anlattı. Ya bu adam da çok çelişkili konuşuyor dememek lazım. Birinci söylediği neyle alakalıydı? Hangi ortamla alakalıydı? İkinci söylediği hangi neyle alakalıydı? Hangi ortamla alakalıydı diye söylememiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Örnek biz diyelim dedik ki cihat farzı kifayedir, dileyen cihada gelsin misal. Sonra diyelim Emre Eki geldi, ben Emre Eki'ye dedim ki yok kardeş senin cihada gelmen farz-ı aynıdır. Şimdi oradan hemen biri zıpladı. Ya dedi ki adama bak kesin bu bunun ölmesini istiyor ondan dolayı bak bak gördün mü falan. Öyle mi? Veyahut da bak ya bu adam şey kardeşim bize dedi ki cihat farz-ı kifayedir. İki dakika sonra bu adam odaya girdi buna da diyor cihat farz-ı ayn'dır. E olabilir ki bizim içerimizde şere'i bir kadı yoktur. Şer'i kadı olmadığı zaman da mücahidler işlerini şer'i bir şeye göre yapamazlar. Bu kardeşimiz de ilim talebesidir, alimdir. Ben diyorum ki sana cihat farzı aynıdır. Niye? Çünkü bize orada kadı lazım. Senden başka da kadı söz konusu olmadığı için sana cihat farzı aynıdır. Ama yanındaki adama cihat farzı kifayedir. Şimdi ben çelişik mi konuşmuş oldum? Yoksa ben duruma göre, durumu İslam'ın hükmünü mü izah etmiş oldum? Cahil olan, içi artık kurum bağlamış adama göre ben çelişkili konuşmuş oldum bu durumda. Ama yok işin usulünü, aslını bilen adama göre, duruma göre ne yapmış olduk? Duruma göre her insanın kendini bağlayan konuma göre fetva vermiş olduk. Anlaşıldı mı mesela? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Yani bu zikrettiklerimiz hep nedir? Bu zikrettiklerimiz hepsi e, genel hükümlerdir. Özel durumlar hasıl olduğu zaman, özel durumlar ortaya çıktığı zaman o özel duruma göre o genel hükmün içerisine dahilse genel hükmü alır. Ama yok ekstra özel bir durum çıkmışsa anlatır, o zaman onun hükmü nedir, ona göre ne yapılır? Ona göre fetva verilebilir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim. Devam et. Şey, Salih. Fasali devam etsin. Farf-ı ifraya olan cihadın kişi üzerine vacip olmasının dokuz şartı bulunmaktadır. Bunlar İslam, ergenlik, akıl, hürriyet, erkeklik, sağlamlık, nafakanın bulunması, anne ve babanın izli ve e, alacaklığının izmidir. Farz-ı ayın olan cihadın şartları ise sadece 3-5'idir. Şimdi, farz kifaya olan bir cihad diyelim ki var. Önce farz kifayeden başlayalım. <gülüyor> tamam mı? Bir adamın farz kifaya olan cihada çıkması için ne lazım? Bazı şartların olmuş olması lazım? Tahakkuk etmiş olması lazım. Bu şartlardan bir tanesi ne? İslam, ergenlik, akıl, hürriyet öyle mi? İslam, İslam, ergenlik, akıl. Bu üçü bütün farzlar için geçerli olan şartlar. Öyle mi? Bu üçü ney? Bütün farzlar için geçerli olan şartlar. İslam, Şimdi kafir namaz kılsa namaz olur mu? Haç yapsa olur mu? Olmaz. Cihad yapsa cihadı da olmaz. Öyle değil mi? Niye? Şer'i bir cihad olmaz. Yaptığı cihad. Ama diyelim ne var? Mesela diyelim ki bizim ee, cihada çıkacağız. Bir kafir dedi ki geleyim ben de size yardımcı olayım. Biz bunu kabul edebilir miyiz? Nasıl? Niye? Bir gün mesela kafirlerde mesela savaş yaptığı zamanlar geliyor. İşte diyor biz savaşacağız diyor. Peki diyor siz iman ettiniz mi? Yok diyor iman etmedik. O zaman diyor biz müşkilere karşı müşkilere yardım almayız diyor. Onları geri gönderiyor. Niye peki? Bunun sebebi ne? Çünkü müşriğe güven olmaz. Öyle değil mi? Bizim aramızda İslam kardeşliği yok onunla. Ona ne olmaz? Ona güven olmaz. Yani demek ki müşriğin bedeniyle ne yapamayız? Yardım ama imam o anda rağih bir maslahat gördü. Yani o anda çok acil bir ihtiyaç oldu, racihte bir maslahat gördü. Müşriklerden ne yapabilir? Yardım alabilir. Çünkü mesela peygamberimiz onlardan kalkan kılıç almıştır. Ha bazı âlimler demişlerdir ki yok olmaz. Yani kalkan kılıç almak ayrı, adamı ordunun içine almak ayrı. İkisinin arasında ne var? Fark var. Ama peygamberimiz hicret ederken de bir tane müşrik onlara ne yapmıştır? Onlara yol gösterecek. E zaten çölde başka bir alternatif yok. Yok ben seni kabul etmem git başka bir tanesini bulmam lazım. illa bir müslüman olacak. Başka bir Demek ki iman başka alternatif olmadığı zaman çok ciddi bir ihtiyaç söz konusu olduğu zaman imam müşrikten yardım, yardım ne yapabilir? alabilir ama normalde genel hüküm olaraktan müşrikten yardım almamak en eftal nedir? eftaldir niye? çünkü müşriye güvenimiz ne değildir? müşriye güvenimiz söz konusu değildir ama malzeme olarak onlardan yardım alınabilir mi? alınabilir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlardan yardım ne yapmıştır? onlardan yardım almıştır. İslam ergenlik, çocuk cihada çıkabilir mi? çıkabilir ama şart değildir, öyle değil mi? Yani, yani sen de cihada gelmelisin diyebilmemiz için ne lazım? Çocuğun ergen duruma gelmesi lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ergenliğe gelmeyenleri ne yapmamıştı? Cihaz saflarına almamıştı. Bunun delili ne peki, kim söyleyecek? İbn-i Ember. İbn şey, hani şey, savaş ismini mi savaşa giderken yolun ortasında kontrol işte. Yaşı o on yaşında, beş yaşındayken anlıyor, sonra on beş yaşında ergenliğe girince anlıyor. Peki on beş yaşına girdiğinden dolayı mı, dolayı mı ağlıyor yoksa ergenliğe girdiğinden? Evet. Hah, ergenliğe girdiğinden sonra bir sene sonra ergen olur. Çünkü bazı bölgelerde adam 12 iki yaşında ergen olur. Şimdiki çocukların artık kaç yaşında ergen olduğu da belli değil zaten. Bazı bölgelerde adam on sekiz yaşında, on yedi yaşında ne olur? Ergen olur. Ergen olmadığı müddetçe kişi yapsa da olur ama ne değildir? Mükellef değildir. E peki niye peygamberimiz ergen olmayanları şey almamıştır? Çünkü daha ergen olmadan çocuktur. Çocukta nedir? Çocukta zayıftır. Öyle değil mi? Zayıf olması sebebiyle korkup kaçma ihtimali çok yüksektir. Kafirlerin elinde heder olma ihtimali çok yüksektir. Yani bu işe elverişli değildir. Anlaşıldı mı? 3 akıl olacak. Akıl zaten bütün teklifin temel şartı nedir? Bütün teklifin, insanın mükellef olmasının temel şartı akıldır. Bir adam e, akıllı olmadığı zaman o mükellef olur mu? Deli. رُفِعَ الْقَلَمُ an ثَلَاسِ Kalem üç kişiden ne yapmıştır? Kaldırılmıştır. Sorumluluk üç kişiden kaldırılmıştır. Kimdir bunlar? Bir tanesi aklı, deli, akıllı olana kadar, öyle değil mi? Çocuk e, ne yapana kadar? Ergen, Ergen olana kadar. Başka? uyan uyanana kadar. Tamam mı? Çocuk da bak nedir? Çocuk da bu hadise aynı zamanda nedir? Çocuk da bu hadise dahildir. Ama akıl bütün teklifin ortak şartı nedir? Bütün teklifin ortak şartı akıldır. Peki hürriyet? Yani adam köle diyelim hür değil. Hı. Köle kendi nefsinin maliki olmadığından dolayı her konuda başkasının iznine nedir? Başkasının iznine muhtaçtır. Ha diyelim ki eğer e, farz-ı ayn e, nedir onun ismi e, şeydir, e, farz-ı ayn olduğu zaman eğer kölenin sahibi buza da ihtilaflı bir mesele. Yani farz aynı olduğu zaman köle sahibinden izin almak zorunda mıdır yoksa değil midir? İmam onu yani imamın mı emri onun üzerinde daha belirgindir yoksa sahibinin mi emri onun üzerinde daha belirgindir? Lakin köle kendi nefsinin yani genel olarak köle kendi nefsinin maliki olmadığından dolayı kölenin farzı kifaya savaşa çıkması sahibin izni olmadan ne değildir? Mümkün değildir. Sağlamlık. Delli ne? خو ليس ليس على الضعفاء ولا على O Nur suresine geçiyor değil mi? Şurada suresine geçiyor. Ha. Nur muydu Fetih miydi? <gülüyor> Nur'da da geçiyordu sanki Allah var ama. Neyse olabilir devam et. "ليس على الضعفاء Hasta olan Öyle değil mi? Ve zayıf olanlara ne yoktur? Zayıf olanlara ve hasta olanlara bir beyis yoktur. Cihattan geri kaldıklar zaman ama ne şartla ense yapmak şartıyla değil. İzinse kulliullahi ve rasuli. Allah ve rasulüne nasihat ettikler zaman. Ne demek Allah ve rasulüne nasihat etmek? Ki Allah'a nasihat edebilir mi? Rasulü bizim anladığımız manada. Ne demek Allah ve rasulüne nasihat etmek? Onların arkasında durup onların dinle teşvik ettiği müddetçe, insanları oraya yönlendirdiği müddetçe, onların dinini yaşayıp yaşattığı müddetçe bu anlamda nasihati yerine getirdiği müddetçe kişinin üzerine bir beyis yoktur. Çünkü zaten cihada çıkabilmesi için adamın sağlam olması lazım. E adam hastayken cihada çıksa bir sorun yok. Yani adam diyelim hastadır ama ben cihada çıkacağım. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama ee, şeydir. Mesela çok yaşlı, artık böyle takattan düşecek seviyede sahabeler vardı. Cihada ne yapıyorlardı? Cihada çıkıyorlardı. Peygamberimiz onları men etmiyordu. Ama çıkmaz ise eğer onun üzerine ne yoktur? Bir beyis yoktur. Niye? Ayet-i kerime zaten olduğu gibi ap açık bir ayet-i kerime. Peki nafakanın bulunması? Şimdi kişinin cihada çıkması için maddi ihtiyaçlar var. Bilek ihtiyacı var, para ihtiyacı var, mal ihtiyacı var, geride kalanların ihtiyacı var. E ne var? لَيْسَ عَلَى الدُّعَفَائِهِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ ehh haracun Aynı zamanda hasta ve sağlam olmayana, zayıf olana bir sorun olmadığı gibi kime de sorun yoktur cihada çıkmadığında? <gülüyor> Cihad için infak edeceği bir nafaka bulamayan adama da bir beys yoktur. Ama ne şartıyla? O da Allah ve Rasulüne nasihat etmek şartıyla. Yani kendi çıkamasa bile en azından işte cihada çıkmaya destek edecek. Cihada savunacak, cihada yaşayacak öyle değil mi? <gülüyor> Bu izana sahulillah ve resulü. Allah ve resulü nasihat edecek. Onların dininin arkasında duracak. Bu şartla bunun da çıkmamasında bir beis yoktur. Çünkü yapabileceği bir şey ne değildir? Söz konusu değildir. Başka? Sonra anne ve babanın izni. Cihad farz-ı kifaye olduğu zaman kişinin anne ve babasının iznini alması şarttır. Ve diğer şartlarına şarttır. 1 Anne ve baba Müslüman olacak. İki cihat da farzı kifaya olacak. Öyle değil mi? Anne ve baba Müslüman olacak. Cihat da ne olacak? Farzı kifaya olacak. Peki niye farzı kifaya olan cihattan anne babanın izni alınır? Kim söyleyecek? Çünkü Bu yapmasa ona günah etmez. Başkaları Müslüman anne ve babaya itaat etmek nedir? Anne ve babaya itaat etmek nedir? Farz-ı, farzı Öyle değil mi? Cihat, farz-ı kifayedir. İki tane farz-ı kifaye, yani farz-ı kifaye ile farz-ı geldiğinde hangisi mukadem olur? <gülüyor> farz-ı ayın. Anne babanınki nedir? Farz-ı ayındır. Tamam şimdi değiştirelim soruyu baştan soralım. Cihat, farz-ı oldu Anne babanın da şey farz-ı ayındır. Ayın, cihat da farz-ı ayındır. Hangisi takdim edilir? Seçim. Nasıl seçim yapacağız? Hangisini seçeceğiz? Anne babanın iznine başvurulur mu, vurulmaz mı farz aynı olduğunda? farz aynı olan bak, anne babaya itaat ney? Farz-ı ayn. ney? Farz-ı kifaya. O zaman farz-ı anne baba izin vermediği zaman ne yapabiliriz? A anne babayı dinlemek zorundayız. Niye? Çünkü biri farz-ı kifaya, biri farz-ı ayn. Farz-ı ayn farz-ı kifayeden daha üstün. Tamam bunu geçtik, bittik. Cihat farz-ı ayn. Anne baba da izin vermiyor. Ne yapacağız şimdi? E, farz ayının şartı ilk tanesini farz Tam. Niye? Sebebini soruyorum. Niye? Tam. Onu anladık. İslamı korumakla yükümlü olduğu şeyin farz ayından yani birinin farza aynı Allah'ın hukukuna taalluk ediyor. Öyle değil mi? Yani bir tanesi birinin ki anne babana hukuna taalluk ediyor. Anne babana hakkı, ana baba Allah'ın hakkı ana babana hakkından nedir? Ana babana hakkından daha üstündür. Yani ikisi de farza aynı ama bir tanesi ne? bir tanesi birçok yönden hem maslahat yönünden daha korunması gereken esaslar daha fazla. Yani bütün bir ümmete faydası olacak. Burada fazla sadece anne babasına faydası olacak hem de Burada Allah'a itaat söz konusu çünkü farz-ı var. Herkes orada şeriatla nefsi olarak mu muhatap. Burada anne babaya şeriatın hakkı, Allah'ın hakkı anne babana hakkına nedir? Anne babanın hakkına muqaddemdir Sonra başka ne var? Anlaşıldı değil mi bu mevzu? Yani cihat farzı kifaya olduğunda anne babanın izni, e, da, izin vermeseler çıkamazsın. Farz-ı ayin olduğunda izin verseler vermeseler çıkman lazım. Peki soruyu şöyle soralım. Madem anne babana itaat farzı ne Farzı ayn Öyle değil mi? Peki kâfir olan bir anne babaya da itaat etmek farz aynı değil mi? Nasıl? Peki kâfir olan bir anne baba farz-ı kifaya bir diyelim cihat var. Kâfir olan anne baba dedi ki cihada çıkma. Ne olacak? Bazı âlimlere göre evladın yine ona itaat etmesi lazım. Niye? Çünkü annenin babanın kâfir de olsalar itaati farz aynı. Ama Genel ulemaya göre ve racih olan da kafir bu adam. Ben İslam için cihad ediyorum. Beni koyabilir. Yani beni kendi dini inancından dolayı alı koyuyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı burada ne var? Durum çok farklı, izne alınması gereken şey. Yani biz dinle anne babanın şeyi çatıştığı zaman ne yaparız? Dini tercih ederiz ama anne baba Müslüman olduğu zaman gene dini bir şey bu. Yani onlara e itaat. Tabi dediğim gibi bu konu gene ihtilaflı bir konu. Yani bazı alimler kafir de olsalar farz-ı kifayede ama ha. Farz-ı kifaya cihatta anne babanın izni almak lazım. Çünkü kafir anne babaya da itaat etmek nedir? Farzdır. Bazısı işi biraz daha farklı bir boyutuna almış. Eğer anne babanın helak olmaz söz konusuysa. Yani ben cihada çıktığımda anne baba geride perişan olacaksa çıkamazsın. Ama anne babaya bir şey olmayacaksa, yani ona bakan yine başka kardeş veyahut da akraba veyahut da oğul varsa, kız varsa o zaman sorun yok demiş. Ama genel olan görüş, kabul gören görüşe göre nedir? Anne babadan izin, farz-ı kifaya olan cihatta ve anne babanın müslüman olması şartıyla nedir? Müslüman olması şartıyla e, geçerlidir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sonra ne geliyor dedik? <gülüyor> Ve alacakların iznidir. Evet. Ama ne şartıyla? Farz-ı kifaya cihat olmak şartıyla alacakların iznidir. Şimdi diyelim ki senin benden alacağım var. Benim bunu sana ödemem ney? Benim üzerime farz ayn. Öyle değil mi? Benim sana olan borcumu ödemem, senin üzer benim üzerime farz ayn. E cihad benim üzerime farz-ı kifaya. O zaman benim önce üzerime asıl farz olan senin hakkını ne yapmam lazım? Senin kul hakkını sana getirip ödemem lazım. Öyle mi? Farz-ı de. Ama diyelim ki cihad farz-ı Ben şu anda gidiyorum ve sana borcumu ödeyebilecek bir mal da geride bırakıyorsamsa senden izin almama gerek yok. Öyle değil mi? Çünkü yine geride zaten mal bırakmışım. Bana bir şey olsa bile sen o malı satacaksın. Anlatabiliyor muyum? O maldan kendi paranı alacaksın. Ama diyelim benim geride bıraktığım bir, hiçbir geride bıraktığım mal yok. Ve ben cihada gitmek istiyorsam senden izin almam lazım. Niye? Çünkü senin hakkın var benim. Olur ki orada ölürsem, sana bu parayı ödeyecek adam yok. Senin paran havada kalacak öyle değil mi? Boşa gidecek. E sen de bunu istemiyorsansa ben o zaman ne yapamam? O zaman ben çıkamam. Ama diyenin biri dedi ki ben bunun borcunu üstleniyorum. Tamam ben bunun borcu benim üstüme dedi. O zaman ben ne yapabilirim? O zaman çıkabilirim. Ama borcu üstlenen yok. Benim geride bıraktığım bir mal yok cihada farz-ı kifaya. Senin burada ne var bu durumda? Senin hakkım benim üzerinde var. Ben o zaman senin izn olmadan çıkamam. Ama cihat farza aynı olursa o zaman senin iznini almama ne yok? Yine Allah'ın hakkıyla senin hakkın karşı karşıya geldi. Ama diyelim ki ben gittim, savaştım, şehit oldum. Bu adama da borcumu ödemedim. Ne olacak? Şimdi adamın bir Resulullah'a geliyor. Ya Resulullah diyor. İn اَنَ قُتِلْتُ فِي sebilillahi اللّٰهِ صَابِرًا Ben eğer Allah yolunda sabrederek ve ecrimi Allah'tan bekleyerek şehit olursam, bu benim diyor bütün günahlarımı, bütün günahlarıma kefaret olur mu? Peygamberimiz diyor, evet borç müstesna. Başka bir rivayette adama diyor, evet adam gidiyor, diyor gidin onu bana çağırın tekrardan, çağırıyorlar. Diyor borç müstesna. Cebrail geldi, Cibril geldi, bana haber verdi ki Allah yolunda şahadet bütün günahlara kefarettir ama borca kefaret değildir. Hakeza Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki: "Nefsul mümini muallaqatun bi deynihi hatta yuqda enhu." Müslümanın nefsi nedir? Borcuyla asılıdır ta ki ondan ne yapana kadar, ondan ödenene kadar. Hatta Peygamber aleyhisselatu Vesselam borcu olup da ölen ve borcunu ödemeyen sahabenin namazını ne yapmıyor? Namazını kılmıyor. Önce soruyor bu adam borcu için bir şey bıraktı mı geride? Bırakmadı. O zaman diyor siz namazını kılın. Ta ki bir Müslüman onun borcunu üstlenirse o zaman Peygamber onun namazını ne yapıyordu? Kıldı, rüyordu. Demek ki o zaman nedir? Özellikle farz-ı olan durumlarda kişinin borç noktasına çok ciddi bir şekilde dikkat etmesi lazım. Ama cihat farz aynı olduğunda borçunun izni, iznini almaya gerek yok. Anne babanın izninin de olduğu gibi. Lakin eğer ölürsen, şehit olursan o adamın da borcunu ödemezsen Adam seni helal etmediği müddetçe sen öyle asıl olarak ne yaparsın beklersin. Ha Allah Azze ve Celle onu razı eder belki seni sana akın eder. O ayrı onu biz bilmeyiz. Ama biz şu anda genel hükmü söylüyoruz. Hani bazıları hemen diyor, ya mı niye diyor şehit Allah şehitten dolayı diyor karşı tarafı razı eder belki ya eder belki. Anlatabiliyor muyum? Biz be, şu anda belkileri konuşmuyoruz. Biz neyi konuşuyoruz? Biz genel hükmü konuşuyoruz. Kişi borcunu ödemediği müddetçe cennete ne yapamaz cennete gidemez, o borç günahı da ancak sahibi helal ettiği müddetçe veya ödendiği müddetçe kişinin üzerinden kalkar, şehadet dahi bunu ne yapamaz? Bunu temizleyemez. farz aynı şartları nedir? İslam, ergenlik, akıl. Bu hepsinde söz konusu mu? Hepsinde söz konusu. Akıl, e, hürriyet ve erkekliğe gelince normalde kadının üzerine cihaz zaten ne değildir? Farz değildir. Niye? Hazreti Ayşe soruyor. Yara sonra diyor hel alen nisa cihadun kadınların üzerine cihat var mıdır? Diyor naam. Cihadun la qitala fihi. Cihadtır fakat onda ne yoktur? Savaş yoktur. Nedir? El haccu ve umre. Hac ve umredir. Yani içerisinde savaş olmayan bir cihattır. O da nedir? Hac ve umredir. Lakin lakin eğer kadına ciddi manada ihtiyaç duyulursa ve fitne korkusu da söz konusu değilse Kadınlar beraberinde cihada çıkarılabilir ki peygamber kadınları da beraberinde cihada ne yapmıştır? Çıkarmıştır. Ne gayeyle? Erkeklere su taşısınlar ve yaralıları ne yapsınlar? Yaralıları tedavi etsinler diye. Ama hangi şartla? Çok ciddi bir ihtiyaç ve fitne korkusu olmayan toplumlarda. Çok ciddi bir ihtiyaç ve yani çok genç olmayacak, güzel olmayacak mesela gibi şartlarda kadın da Müslümanlara yardım etmek için cihada çıkarılabilir. Ama normalde kadının üzerine cihat ne değildir? Kadın üzerine cihat farz değildir. Kadına farz olan cihat nedir? İçerisinde savaşma olmayan e, e hac ve umredir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşılmayan bir şey var mı buraya kadar? Soru sormak isteyen yok. Wa aakhiru da'wana